94.9 Açık Radyo'dayız, Kamışla güreşiyoruz. Efendim mahalle arasındayız değil mi? Bakkal, Efendim? kasap, manav, üçgeni evet. arasında, triosunun arasındayız diyormuşuz. Ve üçüncü programımızdayız e, evet. bu sözcüklerle. E, bu hafta bir destekçimiz var yine Zeynep Hanım, Zeynep Aydın. Sağ olsun, Teşekkür Zeynep Teşekkür ediyoruz kendisine. Aydın. İstersen sosyal medya hesaplarımızı atlat Didemciğim. Efendim programla? Moderatör olarak, Mo moderatör öyle gibi mi? takıldım ben nedense. Buyurunuz efendim Buyur, Buyurduk efendim <gülüyor> e, Programımızla aynı isimli Gmail adresimiz, Twitter adresimiz ve Instagram adresimiz var Bizi takip edebilirsiniz, ediniz, seviniriz evet. e, Twitter'da da hem görsellerimize hem bazı küçük alıntıları sonrasında da program e, kaydını yayınlıyoruz Evet, sepetimizi salalım Bakalım Sözlüklere ne gelecek Sözüklere bakalım, evet Bakalım efendim Bir gross market var o aklıma geldi. İyper dedik, süper dedik, bir de grossu var bu işi. Evet. Onu da hani. Doğru. Kaçmış aklıma şu an olmasın. geldi. <gülüyor> ee, gross markete sepet uzatabiliyor musunuz efendim? Uzatılmıyor benim bildiğim kadarıyla <gülüyor> efendim. Pazarlıkta yapılamıyor, veresiye de olmuyor. Evet. Bu sözcükler de çıktı aslında. Bu veresiye veren ile ha, resim Aynen, resim de var, bu meşhur değil mi o? Kasasını kasa... evet. doldurmuş. Makallarda olur ofislerde işte bürolarda olur. Ben terzide bile gördüm. Gördün mü? Terzi sözcüğünü de seçebiliriz. Bayağı zengin. Tamam. İleriye dönük. Efendim uzun uzun çağrışımlardan bahsettik. Bu sefer ekşi sözlüğü çok kullandık. Temel kaynaklar ve etimolojiden bahsettik. Artık deyim ve atasözlerine değişlere geçiyoruz. Buyurun. Ömer Asım Aksoy'un deyimler sözlüğünde kasaba et borcumu var diye bir ifade var. Bunun kasaba yağ borcumu var ya da ...borcu yok ya... ...şekilleri de mevcutmuş... Ee, ...yani bu kadar... ...şişmanlamasın anlamına geliyormuş... Hmm, ...gözümün içine... ...baka baka böyle konuştum... Ay, <gülüyor> Keremciğim sen şişman değilsin ki... Ee, <gülüyor> efendim dal gibi... E, ...yani yok canım... ...güçlü kuvvetli diyelim... <gülüyor> e, ...aynı e, kişinin... ...Ömer Asım Aksoy'un atasözleri sözlüğünde de... E, ...kasap ekmeği yavan yer... ...ifadesi var... Bu aynı terzi kendi söküğünü dikemez anlamında imiş hmm. e, kasap yağı bol olunca gerisini yağlar gibi bir ifade var bunda da elinde kendisine gerekli olandan fazla artık şey bulunan kimse bunu gereksiz yere savurur telef eder iyi kullanamaz hmm. manası söz konusu. E, i̇lk programımızda e, başka bir vesileyle bahsetmiştik. E, Yalın'ın Laf Söyledi Balkaba" e, ruhun gıdası kitaplarından basılmış. Bakkalla ilgili bazı ifadeler var. E, aklım bakkal defteri değil diye bir ifade. Hmm. Bu bakkal defterinden çok bahsetmiştik. Karmaşıklığı çokluğu bir sürü şey barındırması karışık. E, bakkala bırakma satar diye bir ifade var. Bu hmm. olumsuz yaklaşılmış biraz. Evet. E, kapısının öndeki kedi yavrusunu bile satmaya çalışan bakkal e, örneklerini okumuştum ekşi sözlükte. Bir de herkesin amcası dayısı olan, ikram eden, e, paranın üstünü daha çok veren bakkallar da var. İşte her kelime de olduğu gibi. iki yönlü. E, bakkalın peyniri tuzdan yenmez ifadesi var. Hmm. E, bir de faresiz bakkal e, bitsiz tavuk olmaz diye... Burada biraz olumsuzlamalı gidilmiş. Evet. Aynı kaynakta kasapla ilgili e, aktarla konuşan Gülya kasapla konuşan iç yağı kokar diye bir ifade hmm. var. İşte kiminle takılırsan üzüm gibi bir e, anlam. E, baldırının etini yiyip kasaba minnet etmemek. Hmm, güzelmiş. güzelmiş değil ee, mi bu? Biliyordum bunu. Evet. Ha, ben bunu bilmiyordum. Kurda sormuşlar boynunun niye kalanı anımsadım ben de okuyunca. Başka bir söz ben istemez miyim kaynatam kasap kaynanam hamamcı olsun. <gülüyor> Burada da kasaba bir olumlu şey e, verilmiş. Aslında e, araştırmalarımda bulmuştum onu yeri gelmişken söyleyeyim. Osmanlı dönemindeyken e, kasabın daha e, parası olan zengin kesimden ya da o e, kasapların bir arada olduğu esnaf e, grubunun loncaların, loncaların e, içinde parası olana kasaplığın verildiğine dair bir bilgi edinmiştim. Evet yani iki, iki yerde rastladım. Hı hı. Ee, başka e, evvel hesap sonra kasap demişler. Hı. Bayılırız böyle kafiyelere ama o da öyle en çok para gerektiren de, esnaflardan. Ee, hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat denmiş. Ee, masat da bir kesme aleti bu arada. Evet. Hatta unutmazsak koyarız e, Twitter'da görsel olarak. Kasaba yağ kaygısı keçiye can korkusu. Hı. Senin okuduğun Şiir hemen evet. aklıma geldi Geçen program Aynı şekilde kasap et derdinde Koyuncan derdinde daha bilinenidir bunun e, Ve e, kasap havası da Trakya'ya özgü e, Ağır kasap, hızlı kasap, Sırp kasabı denilen çeşitli türleri olan bir halk oyunu Ve ona eşlik eden Sırp kasabı müzik. var var Evet varmış ilginçmiş. Balkanlara da yakın olduğu için hmm. e, Trakya belki öyle iç içe kültürler e, Kemal Eteş'in saklı sözlüğünde de Kasap süngeri gibi bir ...deyim var. Utanmaz... Hmm. ...anlamında. Kasap süngeri nasıl bir şey acaba? Silerler ya böyle şeyi, hmm. tezgahı... ...ama kanı emer ve sonra yıkarsın... Ha, okay. ...hemen gider. Herhalde Doğru, o yüzden... Hat. ...diye tahmin ediyorum. Evet. Argo sözüne baktım. Hulki Aklunç, Yapı Kredi yayınları. Kasap tabi yine zengin. Tahmin ee, ederim. Kama, bıçak ve bunun gibi... ...araçları çok iyi kullanan kabadayı... Hmm. ...miş... Ee, ...çok sert futbol oynayan, çok faul yapan oyuncu, bunu söylemiştik. Evet, değil. biçiyor. Bir de başka şoförler üzerinde korku yaratan, aracını çok sert ve riskli süren şoför. Bunu hmm. bilmiyordum ben. Bunu de, ben değiştiremedim. Kasap şoför. Ee, Her şeyin kıyıcısı yani. Evet, kıyıcı bir arkadaş. Bir de gavur, gavur kasap demekmiş aynı zamanda, öyle bir şey var. Hmm. Evet. Argo'da bunlar var. Devam edelim istersen. Evet. E, Akdoğan Özkan e, sokaktaki e, insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sözcüğü Notos'tan basılı. E, bakkal sözcüğü paramızın üstünü sayarak almak zorunda olduğumuz bir meslek erbabı demiş. Burada gene olumsuz yaklaşım var. Oh. Bazısı az veriyor. ...bugün olumsuzlara gittik hep. Evet, öyle ardarda arda gelmiş efendim. Ee, Gustav Flaubert'in... ...Yerleşik Düşünceler Sözlüğü'nde de... ...İş Bankası yayınlarından basılı... ...kasaplar diye çoğul... ...kelime alınmış... Ee, ...devrim sırasında korkunçturlar... ...demiş. Hı -hı. Ee, böyle... ...ben de e, alternatif... ...sözlükler daha doğrusu. Hı -hı. Ee, yavaş yavaş biraz erken... ...ama parçaya mı geçsek acaba? Olur... ...şarkı arası verelim istersen... ...The Clash'tan Lost in Supermarket... ...evet... Shit out there, guaranteed personality I wasn't born so much as I fell out Nobody seemed to notice me We had a hedge back home in the suburb Over which I never could see I heard the people who live on the ceiling Screaming fight Was scaring me Hearing that noise was my first ever beat. Altyazı Çık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Mahalle arasındayız. E, İş Bankası yayınlarından sık sık hani yararlandığımız güncelik hayatımızın tarihi Kudret Emiroğlu'nun e, düzenledi diyeyim. E, kitaptan küçük notlar var. Bu bakkaldan süpermarkete, markete, büyük büyük marketlere geçişle ilgili olarak önemli tarihi notlar almış. Evet zaten parçalarımızın da üç parçamızın ikisi süpermarketli oldu. Geçişi evet. biz de verdik. <gülüyor> evet. ee, şöyle diyor kendileri. Karikatürlerin değişmez konusu. Dar gerilliği köşe başında bekleyen sadece karikatürler filmlerde de var. Doğru. Bakkal, manav ve kasaptır. Eskiden mahalle aralarında bunlardan başka yerleşik dükkan olarak bir de kahvehane bulunur. Ee, diğer ihtiyaçlar genellikle seyyar satıcılar ve sokak esnafı tarafından hani karşılanıyormuş. Örnek olarak da berber çoğunlukla kahvede çalışan sokak esnafındadır. Berberin kahveden çıkması gibi kırtasiyeci de bakkaldan çıkmıştır. Yani, kırtasiyeci. Evet yani Hı. asıl hani bilindik kasap, manav, bakkal ve kahvehane var. E, türevleri e, arada sıra gelenler içinden geliyor. E doğru. Sonra çıkıyor. Ben e, küçükken tabii ki kırtasiyeciler vardı ama bakkallar şimdikinden çok daha fazla kağıt, kalem, dosya kağıdı, tükenmez doğru, doğru. falan Hı -hı. Satarlardı. satarlardı. Evet, evet her doğru. şey. Oyuncak. Evet. Osmanlı'da esnaf loncalar halinde örgütlenmiş ve aralarında arastalarda toplanmıştı. Affedersin. Kayseri'ye veya Bedesten denilen kapalı mekanlarda toplanan esnaf büyük şehirlerde veya bölge merkezlerinde neredeyse tarım dışı üretimin tamamını elinde tutuyordu. Bu pazar ekonomisi şehirleşme kavramlarıyla birlikte yani kavram derken şehirleşmeyle birlikte evet. işte betonarme binaların alt katlarına dükkanlar yapılmaya başlanıyor bunlara da han yani iş hanı denilmeye başlanıyor ve bu hanlar sonun sonunda pasajlara dönüşüyor. Ee, peş sıra mağazalar açılıyor. İşte hayatımızda vitrin, tezgah gibi kelimeler girmeye başlıyor. aslında ee, bir harita yapılabilir bunlardan. Ne güzel ee, anlatırken benim kafamda bir görsel oluştu. Evet Hatta hat. küçükten böyle... böyle büyüğe doğru yavaş yavaş evrilmeye başlıyor. Biraz da hani o sistemle de ilintili yani işte Malların tırnak içerisinde, ürünlerin artmasıyla birlikte daha ihtiyacı stokun tutulabileceği alanların ve sergilenmesinin evet. vesaire kolaylaşması evet, ilintili. Doğru. 1850'de İstanbul'a yerleşen Bortoli biraderler tarafından yaptırılan ve 1926'ya kadar varlığını sürdüren Bonmarşe mağazası Hı -hı. bugünün süpermarketinin atası sayılabilir. Evet. Çünkü alışveriş tarz ve nesnelerinin mekanı oldu. Ve bombarşı adıyla cins isme dönüştü de demiş. Hmm, doğru. Değil İlk bu... programda bahsetmiştik. Evet. Hı -hı. İkinci Dünya Savaşı sonrası e, özellikle ekonomi ve piyasada gelişmeler, dünyaya yani yayılmayla birlikte başlayan e, Amerikan tarzı düşünce ve e, tüketim alışkanlıkları bizde de e, yeni ürünlerin, işte yeni modaların Yeni dükkanların doğmasına neden oluyor. Doğru. Ee, bir dönem yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkarıldıktan sonra e, dağıtım giderlerinin e, azaltılması amacıyla Migros İsviçre Kooperatifler Birliği Türkiye'ye davet ediliyor. Hmm. Başlangıç. Dün, evet, bin, 1 Nisan Yıl? 1954'te kuruluyor. Evet. 55'te Şişli'de faaliyete geçiyorlar. Süpermarketler sonrasında hipermarketlere dönüşüyor. Bugün i̇şte, de 1 Nisan değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şaka yapamadık dinleyicilerimse <gülüyor> ee, ama. 30 Mayıs 1956'da Gima kuruluyor. Gima'yı da hatırlarsın. Tabii hatırlamaz mıyım? Gima Gıda ve ihtiyaç e, Maddeleri Şirketi'nin kurulması da önemli. Bu tarihte işte 19 Mayıs Mağazaları, Karamürsel Mağazaları gibi mağaza zincirleri kurulmaya baş, başlanıyor. İşte 1973'te kararname ile büyük mağazaların teşvik edilmesi durumu söz konusu. 12 Eylül sonrasında ise işte yeni rekabet ortamından dolayı işte yabancı tüketim mallarının mallarının ithalatının özellikle serbestleşmesinden sonra işte süpermarketler, hipermarketlere dönüşüyor. Bir süre sonra da işte hepimizin bildiği ve çok da tartışılan alışveriş merkezleri Hı, tabii. kurulmaya başlanıyor. Ve Bunların ilki 1987 işte Galeria. Evet, meşhur. hatırlıyoruz. 89'da Ankara'da Atakule, 1991'de Karun yine Ankara'da. 5 sıra Atrium'lar, ak merkezler, Kapitöller vesaire devam ediyor. İlginç de bir istatistik vermiş. 1996'da 164 bin olan bakkal sayısı iki yıl içerisinde içinde 155 bin'e düşüyor. 164 bin, bin olan bakkal sayısı iki yıl içinde 155 bin'e düşüyor. Hmm. Yani aşağı yukarı 10, 10 bin, bin. Evet. bakkal. Evet kapatıyor. aslında kafa e da karışmasın diye bir e, belki geriye dönmek lazım yani bugünkü alışveriş merkezlerinin bakkalla, çakkalla ne alakası var değil aslında hı hı. E, çünkü eskiden belki işte terzi var ve çok az sayıda işte bir iki triko satan dükkan var akırtatıcı var derken şimdi bütün bu alışveriş merkezlerinin e, bazen bir katı çok büyük bir e, marketten oluşuyor yani hı hı. nereden girersen gir oraya mutlaka yolun düşecek şekilde hatta dizayn edilmiş Evet yani alışveriş merkezinin bir kısmı da bakkal manan Doğrudan yani evet doğrudan ilintili zaten rakamlarda evet. en son kurduğumuz cümle bunun doğrudan ilintili olduğunu belirtiyor çünkü hani sayılar gerçekten düşmeye başladı. Evet. Ee, ...bütün ihtiyaçların giderildiği marketler, süper, gros marketlerden sepetle alışveriş yapamıyoruz efendim... <gülüyor> ...diyerek şunu sana vereyim. Evet, şey, e, tekerlekli büyük arabalarla hatta öyle dizayn edilmişler ki bir kısmı çocuklar için de eğlenceli olsun diye... ...böyle çocuk arabası şeklinde ya da hayvan vesaire e önüne çocuk oturuyorlar. Çocuk oyun var. Ee, evet anne baba alışveriş ederken orada vakit geçirsin diye ya da işte arabanın belli bir kısmına oturuyor çocuk. Bir de marketlerde böyle e, onu da istiyorum bunu da istiyorum diye bağıran çocuklar çok oluyor. O da marketin bir ayrılmaz parçası gibi Evet. Hayır Berkecan O alınmayacak diyen Anne ya da babalar oluyor yani Buradan market emekçilerine de Bir selam yollayalım Efendim, Özellikle o kasiyer arkadaşlar evet. Gerçekten bir, bir zulüm altındalar Baya ee, fabrikasyon Modern evet. zamanlar evet. Şarlon'un modern zamanları gibi bir çalışma evet, sistemi Üretim bantları aklıma geldi işte Doğru. Onun gibi sürekli böyle insan geçişi var Sürekli paketler vesaire bir bunalıyorlar Aslında bir bakışlarında O böyle yorgunluğun e, şey, görüyorum, izlerini. yorgunluğun izlerini görüyorsun. Sinirli ve zamanı e, böyle bir türlü şey demeyen, bekleyemeyen e, alıcılar oluyor çok Hı -hı. orada. E, hemen bir şeyler söylemeye başlıyorlar. Yan kasa açılmayacak mı falan şeklinde. Evet, Biz de evet. bazen oluyoruz öyle ama... Efendim bendenize mi geçti söz? efendim. Ee, şimdi e, evvelki programlarımızda da bir e, küçük alıntısını bakkal ile ilgili yapmıştık. E, Pelin Derviş, Bülent Tanju, Uğurtayeli'nin düzenledikleri ve içinde pek çok e, yazarın küçük alıntısı olan İstanbullaşmaktan bakkal başlığını okuyacağım. Biraz uzun bir e, başlık ama çok keyifli. E, efendim yazanı da e, Arzu Öztürkmen. Hı hı. Bakkal, hemen herkesin ölümüne ağladığı ama süpermarketten alışveriş ettiği bir kentin eski besin perakendecisi demiş. Hmm. Tam da demin konuştuğumuz mevzu. Henüz süpermarketlerin gelişmediği dönemlerde belli günlerde belli semtlerde açılan pazarların yanı sıra gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanması için her sokakta mutlaka küçük bir... ...ya da birkaç bakkal dükkanı bulunurdu... ...ben burada bir araya giriyorum... ...tabii ki semt pazarları... ...seyyar satıcılar falan da... ...bizim bu bakkal, manav, kasap... E, ...özellikle manav ve bakkal... E, ...başlıklarımızın bir kenarında yer alıyor... ...çünkü Hı -hı. o da bir geçiş... ...hala da var tabi... ...seyyar e, satıcılar... ...devam ediyorum... Bakkallardan her şeyden önce süt ve ekmek gibi depolanamayacak ürünler ve günlük gazeteler düzenli bir şekilde alınabilir. Bazen de aniden gelen misafir için çay saati ise acil bisküvi, yemek saati ise yumurta veya makarna istenirdi. <gülüyor> Kimi zamanda bakkallar kopan bir çamaşır ipinin veya patlayan bir ampulün yenilerini sunarak beklenmedik bir duruma çare olurlardı. Pazardan alınan bazı ürünlerin daha iyisi var diyen bakkalların özel bir yerlerden gelmiş tereyağı, beyaz peynir veya sucuklarıyla övünmesine de oldukça sık rastlanırdı. Bakkallarda naylon çoraptan kırtasiyeye, diş macunundan çengelli iğneye kadar neredeyse her şey istisnasız bulunurdu. Eski bakkal dükkanlarının oldukça küçük mekanları içine bu kadar çeşitli malı nasıl sığdırdıkları, istifledikleri, neyin nerede olduğu bilgisini nasıl sakladıkları ise bakkal dükkanının başında duranın hünerine bağlıydı. Bu genelde dükkan sahibi karısı veya karısı. Ee, Efendim sayfa atlıyorum bu arada çocuklarından biri olur ve bu kişiler sadece mallarını tanımakla kalmaz aynı zamanda mahallenin isim rehberi de olurlardı. Hmm. Herhalde veresiye defterlerine herkesin ismini yazdıkları için neredeyse muhtarlar kadar kişi ve bina bilgisine sahip olan bakkallara gelen geçenin yol sorduğu da sık sık olurdu. Hala da. Hala. oluyor evet. Bakkalların önlerindeki mini taburelere oturulur, soluklanılır, yastığa sıcağında soğuk bir gazoz istenerek veya yabancı bir mahallede aç kalındıysa ekmek arası kaşar yaptırılarak bu bakkallardan bir büfe hizmeti de alınırdı. Bu anlamda bakkallar her pazar yeri gibi özünde iktisadi, yaşayışında da sosyal bir yapıya sahiptiler. Bakkalların önemli bir özelliği de sundukları hizmetin etkin ve akıcı olmasıydı. Sepet sarkıtarak ürün isteme yöntemi, daha sonralar telefonla sipariş verme ve eve servise dönüştü. Yine de müşterileri açısından bakılınca bakkallardan çok dert yanıldığı da olurdu. Bakkallar kötü ma malı pahalıya satabilen, cimre olabilen, ara sırada kavga edilebilen kişilerdi. Aç gözü birisinden bahsedilirken, ne de olsa babası bakkal. Varlık içinde yokluk görmüş, aç büyümüş denir. Kimisi bakkal çocuğuna kız vermek istemezken kimisi de bakkallığı bir zenginlik alameti olarak görürdü. Bir zamanlar aynı sokağın üzerinde neredeyse 200-300 metrede bir rastlanan bu her derde deva işletmeler süpermarketlerin açılmasıyla beraber önemli bir tehditle karşı karşıya kaldılar. Tiyatro oyunlarına da konu olan kahraman bakkal süpermarkete karşı sloganı uzun süre geçerliğini korudu. Başlangıçta marketleri suçlayan bakkallar zamanla çareyi marketleşerek yollarına devam etmekte buldular. Özellikle 80'li yıllarda şehrin toplu ulaşımına yakın merkezlerinde açılan zincir marketler 90'lardan itibaren kurulan mahalle marketleri izledi. Küçük de olsa büyük de olsa bakkallar İstanbulluların çocukluk hatıralarının bir cennet mekanı oldular. Ufak tefek gofret, sakız, kurşun kalem alışverişlerinin yapıldığı bu dükkanların ürün çeşitliliği çocuklar için her zaman her türlü oyuncaktan daha çekici olduğu için içlerinden bir kısmı ilk çocukluklarında sıkça sorulan büyüyünce ne olacaksın sorusuna bakkal olacağım diye cevap verdiler. <gülüyor> Bugün Avrupa'daki göçmen nüfusun bir kesiminin ilk geldiklerinde bulamadıkları bakkal hizmetini kendi kurdukları küçük market işletmeciliğiyle karşıladığı biliniyor. Yine vazgeçilmez bir şekilde Karadeniz'in en ücra köşesindeki yaylada bile bizleri diş fırçası, gazoz ve kağıt mendil bulabileceğimiz bir bakkal dükkanı bekliyor her zaman. Aspirin de bulundururlardı. O evet. Gripin, aklına <gülüyor> Evet Novalgin değil mi? Efendim Arzu Öztürkmen'in yazdığını bir kere daha hatırlatıyorum. Yüzümüzde gülücükler açtırdı. Evet, çok güzel toparlamış değil evet. mi? Evet. Biz de toparlayalım o zaman. Madem öyle. Evet. Ne <gülüyor> sözcükler? Makalı, manav, üç kasap. program bitiyor artık evet. tabii. Ee, ben bazı sözcükleri bir hatırlatayım. Mutlaka bir kısmına atladık ama mahalle. Esnaf, e, Zerzevat, Bonmarşe, Market, Tazim Satış, Kooperatif, Semt Pazarı... Sepet. Sepet, <gülüyor> doğru. E, Bakkal Amca, Mostra e, gibi pek çok e, sözcüye ulaştık. E, Mavi... Mavi, Mavi muşambalar, mana muşambaları. <gülüyor> ee, geçmiş programlarımıza e, gerek Twitter adresimizden gerek Açık e, Radyo sayfasından ulaşabilirsiniz e, sevgili dinleyicilerimiz. Kayıtta Ömer'e teşekkür edelim. Evet. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Zeynep Aydın'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi haftalar, hoşçakalın.